1908 numaralı konu, Abdullah bin Am bin Haram'ın Mübeşir bin Abdülmünzir'i rüyasında görmesi, Abdullah bin Am bin Haram şöyle anlatıyor, Uhud savaşından önce Mübeşir bin Abdülmünzir'i rüyamda gördüm, bana, sen de önümüzdeki günlerde bizim yanımıza geleceksin, diyordu, ona, şu anda neredesin, diye sordum, cennetteyim, burada dilediğimiz yere gidip geliyoruz, cevabını verdi. Bunun üzerine, peki sen Bedir gününde öldürülmemiş miydin, dediğimde de, evet, ama Allah Teala beni tekrar diriltti, dedi. Bu rüyamı Hazreti Peygamber'e anlattığımda, ey Eba Cafır, işte şehadet mertebesi budur, bu buyurdular.